Allahu Allah'tan Şeytan Rjeem. الرحمن الرحيم. ve salam size ya Seyyidlerin ve Allah'in ve ve Murselin ve ilahi gemi İbliyeyi. Ve Alhamdulillah ya Rabbi Alaamin. Allah ayet şerimede takbas sahiplerini anlatıyor. Bakara suresinin hemen baş tarafında Zalikel kitabullah reybe fih öden lilmuttaqim buyuruyordu. Bu kitap kendisinde hiçbir şüphe olmayan Allah'ın kitabıdır. Muttakiler için hidayettir. Eğer insan müttaki olmazsa Allah'ın kitabındaki hidayeti bulamaz demektir. Hidayeti alamaz. O zaman müttakiyi anlamak gerekiyor önce. Muttaki kelime manası Korunmak demektir, korunmak. Korumak, korunmak. Neden kendini koruması gerekir? Allah'ın gazabından. Kendini Allah'ın gazabından koruması gerekir. Bir de korumak gerekir. Allah kendisine neyi vahyetmişse, neyi emretmişse, neyi tavsiye etmişse, onu da koruması gerekir. Koruması gerekenler Allah'ın kendisine vahyettikleri, korunması gerekenler de şeytanın kendisine ilham ettikleri, vesvese verdikleridir. Eğer kendini şeytandan korursa, Allah'ın rahmetinin içine girer korumazsa Allah'ın gazabına uğrar. Bunun için insanın insan olma sorumluluğunu kabul etmesi gerekir. Onun için mana öyledir. Allah'a karşı sorumluluğunu kabul eden. Bilmek yetmiyor. Herkes bunu biliyor çünkü. Allah'ın ne ettiğini bilmeyen hiç kimse yoktur. Ama iş takvalı olmaya geldi mi sorumluluğunu kabul edip yerine getirmeye geldi mi, işte insan bundan kaçar. Kendi kendine bahaneler üretir, kendine fetvalar çıkarır. O sorumluluğu yerine getirmemek için, gereğini yapmamak için kendini kandırır. Kendisine yalan söyler yani. Yoksa herkes biliyor, her akıl sahibi eğer birazcık aklını kullanmışsa denir ki ölüm vardır, ahiret vardır Allah'ın huzuruna gidip hesap vermek vardır eğer biri bunu anlamadıysa, gerçekten anlamadıysa ona akıl sahibi denmez, dolayısıyla Allah onu sorumlu tutmaz herkes bundan emin olmalıdır eğer gerçekten biri anlamamışsa Aklını kullandığı halde bütün varlıkta Allah'ın tecelli ettiğini, bütün varlığın Allah'ın ayetleri olduğunu, bütün varlığın Allah'ı hamd ile tesbih ettiğini, kendisinin Allah'a ayna olduğunu, Allah'ın kendisini halife seçtiğini, hazreti insan olduğunu eğer anlamazsa bu akıl sahibi değildir. Dolayısıyla yeminle söylüyorum sorumlu değildir. Allah onu kıyamet günü sorumlu tutmaz. Yakışır mı hiç? Çünkü Allah vahyini akıl sahiplerine yapıyor, anlayanlara yapıyor, aklını kullanacak olanlara yapıyor. Yoksa aklını kullandı ve anlamadı. Bu durumda hiçbir şekilde sorumlu değildir. Allah onu sorumlu tutmaz. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Delinin dini olmaz. Aklı olmayanın dini olmaz dedi. Eğer Allah birine akıl vermemişse, onu anlama idraki vermemişse, nasıl onu hesaba çeksin, nasıl sorumlu tutsun? Hiç bu Allah'a yakışan bir durum müydür? Herkes bunu biliyor ki bu Allah'a yakışmaz. Allah kendisine vermediği bir şeyi, öğretmediği bir şeyle onu hesaba çekmez. Bu mümkün değildir onun için kimse ben anlamadım diyemez Allah bir insanı yaratmışsa o insan üzerinde muradı vardır fıtratı farklı olsa da mizacı farklı olsa da en güzel anladığı bir şey vardır ki Allah onu onunla sorumlu tutar ondan hesaba çeker evet mutakı Koruyan ve korunandı. Allah'ın kendisine indirdiklerini koruyan, bununla beraber kendini Allah'ın azabından, gazabından, cehennemden koruyan, müttakih. Başlangıç itibariyle müttakih olması gerekir ki, sorumluluğu kabul etmesi gerekir ki, Allah'ın kendisine vahyettiğini dinlesin. Rabbim bana ne söylemiş, bana neyi emretmiş, Rabbim benden ne yapmamı istiyor? Nasıl yapmamı istiyor? Nasıl yaparsam Rabbim benden razı olur, nasıl yaparsam Rabbimden uzaklaşır, gazabına uğrarım diye ne yapması lazım? Aklını kullanması gerekir. Düşünmesi lazım, tefekkür etmesi lazım. Allah'ın kendisine vahyettiğini alıp, okuyup, dinleyip, düşünüp, tefekkür edip, anlamaya çalışması lazım ki, Sorumluluğun gereğini yerine getirmek için ilk adımı atmış olsun. Bu ilk adımdır. Sonra sonra Allah ona öğretir. Bunun için yapılması gereken şey nedir? Allah'ın kelamını, Kur'an'ı okumaya başladığında Allah göğördiği o kelimede Allah'ın kitabını Kur'an'ı okuduğunuz zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığının. Ne demek kovulmuş şeytandan Allah'a sığın? Gönlündeki peşin fikirleri, peşin düşünceleri önce al. Allah ile muhatap olduğunu, o okuduğun veya dinlediğin kelamın seni yaratan Rabbine ait olduğunu kabul edip, kendine göre bir şeyler öğretme. Peşin fikirli olma. Rabbim bana, ne diyor, ne demek istiyor? Bütün gönlünü açıp onu anlamaya çalış. Yoksa sadece bunu lafla söylemek euzu besmele çekmez, çekmek yetmez. Zaten Allah kul demedi, söyle demedi, böyle yap dedi. Bunun için duayı da doğru anlamak gerekiyor. Sığınmayı da, Allah'a sığınmayı da doğru anlamak gerekiyor. Önce gönlünü bir temizle. Temizlemek gerekiyor. Bir Kur'an'ı Kur'an'a iman etmeden önce, okumadan önce, anlamadan önce muttaki olmak vardır. Sorumluluğunu kabul etmek vardır. İnsan olmayı kabul etmek vardır. Bir de Allah'ın kelamını okuduktan veya dinledikten, anladıktan sonraki muttakilik vardır. Takva sahibi olmak vardır. Allah'ın kelamını öğrendikten sonra anladıktan sonra elbette ki bu bir anda olacak bir şey değildir. Ama hayatımız, ebedi hayatımız Allah'ın rızası Allah'ın kelamını okuyup dinlemekle ilgilidir, alakalıdır. Allah'ı kabul edenler Allah'ın kelamını kabul etmiş demektir. Vahyini kabul etmiş demektir. Allah'ı kabul etmeyenler Allah'ın Kelamının sözünü kabul etmeyenler demektir. Yoksa ben Allah'ı kabul ediyorum demek, Allah'a imanda evidir. Kur'an'a imanda evidir. Ahirete imanda evidir. İmtihana imanda evidir. Önce nasihati kendimize yapmamız gerekir. Hangi nasihati? Allah'ın bize yaptığı nasihati. Eğer insanlara nasihat edeceksek aynı şekilde Allah adına konuşuyoruz demektir. Çünkü konuşurken ben Müslümanım, onun için bu böyle doğrudur. Ne demek bu? Allah böyle emretmiş. Allah böyle seviyor. Emri demektir bu. Eğer konuştuğu Allah'ın ayetleri değilse, Allah'ın vahyi değilse, Allah adına yalan konuşmuş olmuyor mu? Yanlış mı? Yalan konuşmuş oluyor. Yanlış konuşmuş oluyor. Ama Allah bunun hesabını sorar. Öyle buyuruyordu ayet-i kerimede. Allah'tan bir bilgisi olmadan, kitaptan bir bilgisi olmadan öyle ağzını, dilini evirip, çevirip Allah adına konuşanlar Allah adına bu halaldır, bu haramdır, bu doğrudur, bu yanlıştır diyenler. Kimdir onlar? Yani onlar buna nasıl cesaret ediyor? Bunlar nasıl insan? Eğer biri Allah adına konuşacaksa, bu durumda konuşması gereken Allah'ın ayetleridir. Din adına, ahiret adına doğru yanlış diye hüküm verecekse, okuması gereken nedir? Allah'ın ayetleri. Evet. Onun için görüyoruz mesela sözde Allah adına konuşuluyor ama içinde Allah'ın ayetleri yok. Allah'ın rahi yok. Kendine göre. birilerine göre doğruları anlatıyor. Cennetin yolunu anlatıyor. Cehennemi anlatıyor. Yetmez. Allah'ı anlatıyor. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu hadi bildiğiniz konularda konuştunuz. Siz Allah hakkında bile konuştunuz. Hem de bilmeden buyurdu. Allah adına konuşabilmek için, Allah'ı konuşabilmek için, anlatabilmek için ne lazım bize? Allah'ın kendisini bize vahyinde tanıttığı gibi tanımamız lazım ki anlatabilelim. Allah bunu Böyle seviyor ya da böyle sevmiyor. Allah'ın gazabı buradadır, rahmeti buradadır diyebilerdir. Ne buyuruyor de ayet-i kerimede? Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, zikir Allah Allah demektir, zikir Kur'an demektir. Allah Kur'an'a zikir dedi. Bu zikri biz indirdik, onu koruyacak olan biziz dedi. Kim Allah'ın zikrinden, Allah Allah demekten, kim Allah'ın vahyinden yüz çevirirse, onu ciddiye almazsa, hafife alırsa, dinlediği halde anlamamış gibi yaparsa, ona bir şeytan müsallat ederiz ki, o onun karini, yakını olur, o onun arkadaşı olur. O kişi şeytana arkadaş olur, büyüldü. Öyle ki son nefese kadar bu devam eder. Bir de özel bir şey söyledi Allah orada. Yalnız dedi o kişi kendisinin hidayette doğru yolda olduğunu zanneder. Çünkü ibadet yapıyor. Gerektiğinde anlatıyor, davet ediyor. Ama Allah'ın zikrinden hiç çevirmiş. Allah'ın vahyinden, ayetlerinden yüz çevirmiş. Haberi yok bile. Kıyamet günü Hızır'a geldiğinde bir de bakar ki yanlış yapmış. Kolaktan dolma bir bilgiyle başkalarından aldığı bilgiyle hüküm vermiş. Allah'ın hükmüyle hükmetmemiş. Allah bu ayetlerimizi ancak Ulul elbab anlar. Ulul elbab demek gönül sahipleri. Temiz akıl sahipleri anlar dedi. Yani kirli bir gönülle bu anlaşılmaz dedi. Kendine göre anlar ama Allah'ın anlatmak istediğini anlamaz. Temiz akıl sahipleri. Ulul elbab. Ne olması gerekir o zaman? O zaman aklımızı temizlememiz gerekir. Neden? Yanlış bilgide. Gönlümüzü temizlememiz gerekir. Şirkten. Gönlümüzde tevhidden başka bir şeyin kalmaması gerekir. Aklımızda da, bilgimizin de asla Allah'ın vahyine ters düşmemesi gerekir ki Allah'ın kelamını anlayalım. Yoksa anlayamayız. Yoksa karıştırırız. Bunun için Allah'a karşı samimi olmak lazım, ciddi olmak lazım, samimi. Başka hiçbir hesap yapmadan, ya Rabbi ben seni istiyorum, sana kul olmak, sana abd olmak istiyorum, sana dost olmak istiyorum demelidir. Niyeti bu olmalıdır. Böyle olduğunda gönlünü temizlemiştir. Bu samimiyet onun gönlünü temizler. Aklını temizlemelidir, peşin hüküm sahibi olmamalıdır. Rabbini dinlerken, Rabbinin ayetlerini okurken peşin hüküm sahibi olmamalıdır. Yani herhangi bir fikri, düşüncesi olmamalıdır. Ayetler benim fikrimi tasdik etsin, düşündüklerimi doğru dediklerime doğru desin diye okumamalı, dinlememelidir. Gönlünü boşaltmalıdır, kovulmuş şeytandan Allah'a sığılmalıdır. Öyle ki şeytan oraya bir şey ilave etmesin. Bir şey karıştırmasın. Allah'ın vahyine bir şey karıştırmasın. Eğer gönlümüzü temizlersek, aklımızı temizlersek, kovulmuş şeytandan Allah'a sığırmış oluruz. Allah bize her neyi murad edip söylediyse onun muradını anlarız. Yoksa her kafadan bir ses çıkar. Eğer birliğimiz yoksa, beraberliğimiz yoksa, kardeşliğimiz yoksa kitabımız bir değil demektir. Rabbimiz bir değil demektir. Rabbimiz bir olsaydı, kitabımız bir olsaydı, peygamberimiz bir olsaydı biz de sahabe gibi olurdu. Sahabenin özelliği nedir? Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuştur. Onlar Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler. Ne demek? Allah'ın rızasını kazanmak için hem Allah'ın kendisine ikram ettiklerini sarf eder, gerektiğinde canını da Allah yolunda verir. Gerektiğinde canını verecek kadar Allah'ı sever. Allah'ı seviyor, Allah için seviyor. Ne buyurmuştur Resulullah Efendimiz? cennete giremezsiniz, iman etmedikçe iman etmiş olmazsınız birbirinizi sevmedikçe bir tek buna baksak ne kadar iman edip etmediğimizi anlarsın yani sorun, mesele iman sorunudur takva sahibi olma sorunudur takva başlangıç noktasıdır iman etmeden başlangıç noktasıdır takva sahibi olursa Allah'ın kelamını anlar Yoksa Rabbim bana ne demek istedi, ne demek istiyor, Rabbim bana bunu vahyetmişse, beni nasıl davet ediyor deyip bunu anlamak için okumuyorsa, başka bir niyeti varsa, bilgilenmek için veya öğrenip anlatmak için veya herhangi bir menfaat elde etmek için okuyorsa bu takvada değildir. Takvalı birinin okuyuşu değildir başka bir mülliyetle okuyor. Bunun için yapılması gereken yol nedir? Eğer biri Allah'ın ayetlerini anlamak istiyorsa en az 3 sefer 4 sefer baştan sona Kur'an'ı anlayarak okuması gerekir. Bir sefer olmaz. En az 3 sefer baştan sona anlayarak okuması gerekir ki ayetleri okurken o bütünün ölçüsüne vursun bütünün ölçüsüne bütünün ölçüsüne vurmadan bir tek ayeti ya da birkaç ayeti alıp ben anladım demesi doğru değildir Resulullah Efendimiz sahabesiyle Kur'an'ı 23 sene de anlamıştır Allah onu tedrici olarak peyderpey indirmiş ki ne buyurdu o senin günlünde sabitleşsin diye buyurdu eğer bizim gönlümüzde Allah'ın kelamı sabit olsun diye okuyacaksak en az 3-4 sefer baştan sona anlayarak okumamız gerekir. Çünkü Allah bir yerde söylediğini başka bir yerde izah ediyor. Açıklıyor onu, beyan ediyor. Beyan etmediği hiçbir ayet yoktur. Mutlaka her bir ayetin bir eşi vardır. Yani Allah'ın izah ettiği beyan ettiği başka bir ayet vardır. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, Onlar dinlerini, kitaplarını parça parça ettiler. Her biri kendisindeki parçayla övünür. Parahlar. Siz böyle yapmayın dedi. Kitabı parça parça etmeyin nasıl parça parça ediyor? Tek bir taraftan alıyor, hangi konuda fıtratı uygunsa, nerede çaba gayret sarf ediyorsa, o bölümle ilgili ayetleri alır, işte din budur diyor, kitap budur diyor, bir parça. Mesela, Allah yolunda infak edenler infak ayetlerini alır özellikle onları söyler Allah hizik edenler zikirle ilgili ayetleri alır onları söyler bu kadarla ilgilenenler bu ilgili ayetleri alıp onları söyler akayi ile ilgili hizmet edenler akayi ile ilgili ayetleri alır onları söyler Bunların hepsi bütünden bir parçaydı. Allah dinimizi parça parça etmeyin dedi. Böyle yapanlar dinlerini parçalamıştır. Din bir bütün. Bunların her biri dindendir ama hiçbiri de dinin bütünü değildir. Dinin bütününü anlayabilmek için söyledim biraz önce. En az 3-4 sefer baştan sona Allah'ın kitabını ne yapmak lazım? Okuyup anlamak için. Anlayarak okumak lazım. Öyle ki elinde bir ölçü olsun. Hangi bilgi olursa olsun onu Allah'ın kitabının ölçüsüne dursun. Bu ona bütün hayatı boyunca lazım olacak olan ölçüdür. İsterse bu hadis olsun. Evet, ne buyuruyor Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Bana isnat edilen bir söz olduğunda, bir hadis olduğunda onu Allah'ın kitabının ölçüsüne vurun. Eğer U'duysa onu alın, o bendendir. Uymadıysa onu atın, o benden değildir dedi. Ama elimizde böyle bir ölçü yoksa nereye duracağız, hangi ölçüye vuracağız Bir sürü uydurma hadis var. Nasıl ayıklayacağız ölçümüz yoksa? Hadis değildir desek, ya Resulullah Efendimiz söylemişse, ya sen onun söylediğini inkar ettiysen, ya da ya onun söylediği söz değilse, Kur'an'a aykırıysa, bu hadistir dediysen, kendimize bir eşya aldığımızda bile ne yaparız? Gideriz, ararız, pazarlık yaparız, en iyisi, en güzeli ne dedir diye, en sağlamı ne dedir diye ne yaparız? Araştırma yaparız. Söz konusu eğer bizim ebedi hayatımızsa, söz konusu Allah ise, imanımızsa, nasıl araştırmak lazım, nasıl okumak lazım? İnsanı anlamak mümkün değildir, gerçekten mümkün değildir. Yani Allah'ın kitabı elindedir, onu muhacir bırakmış. Onu arkasına atmış. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam Kim Kur'an'ı önüne alırsa Allah onu aziz eder Kim de Kur'an'ı arkasına atarsa Allah onu rezil eder Her iki dünyada da Ya Kur'an'ı önümüze alırız Kur'an ile aziz olur, şerefli oluruz Hem dünyada hem Allah katında Ya da onu ciddiye almayız, okumayız Arkamıza atarız yani görmezden geliriz, yok salarız, zelil oluruz. İkisinden biridir. Sahabeyi söyledim biraz önce. Resulullah Efendimiz sahabeden birini çağırıyor. Bir tercüman lazım. Aranayınca konuşacak. Aynı zamanda Arapçayı ya da başka bir dili Aramice'ye çevirecek bir tercüman lazım. Sahabeden ne diyor ki sen bunu yaparsın. Bunu böyle en kısa sürede öğren gel. Bir dil. Aramice. Sahabe onu 18 günde öğreniyor. 18 gün. Aramice'yi öğreniyor. Geliyor. Ya Resulallah ben hazırım. Ana dil gibi konuşurum her dille, bildiğin her dille tercüme ederim onu. Kur'an'ı anlatırım, aramayacağı çeviririm. 18 gün. Eğer dilimizin kitabı, ahiretimizin kitabı Arapça ise biz 18 günde değil de 18 ay olsun. Ya da altı ay olsun, en az ayetleri okurken Allah'ın ne dediğini anlayacak kadar anlama imkanımız vardır. Hiç kimse ben bunu anlamadım ya da gücüm yetmez diyemez. Böyle bir mazeret üretemez yani. Onu altı ayda öğrenir veya bir senede öğrensin. Zaten burada arkadaşlar ders veriyor, herkes biliyor bunu bir senede öğrensin. Bütün hayatı boyunca bu ona lazım. Bu ona gereklidir. Dünyevi işi icabı gerektiğinde gidip bir meslek öğreniyor veya gidip okul okuyor. Aylarca, yıllarca niye? Dünyada hat etsin diye. Ama ebeli hayatı için eğer böyle bir çabası, gayreti, böyle bir düşüncesi yoksa bu nasıl muttaki olsun? Sorumluluğu kabul etmiş olsun. Dünyaya gelince her şeye evet, her türlü fedakarlığa evet ama iş ahirete gelince sonra diyor kalsın daha sonra yaparım. Ya da önemli değil, olmasa da olur diyor. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam sahabeye Allah'ın sevdiği yolculuk nedir biliyor musunuz? Onlar soruyor, ya Resulullah nedir? Allah'ın sevdiği yolculuk, Kur'an yolculuğudur dedi. Hem de bitmeyen yolculuk. Kişi Allah'ın kitabını evet, okumaya başlar, bir yolculuk yapar yani. Sonra geldiğinde bir daha baştan başlar. Bitmeyen yolculuk. Allah'ın sevdiği yolculuk. Onun için bizim de Allah'ın kitabını, kelamını okurken Bitmeyen bir yolculuğa başlamış olmamız gerekir. Bitmeyen yolculuk. Okuyoruz, dinliyoruz veya üzerinde tefekkür ediyoruz, amel etmeye çalışıyor, aklaka dönüştürmeye, iman etmeye çalışıyoruz. Biter, sonra bir daha yeniden başlıyoruz. Allah'ın sevdiği yolculuktur bu. Eğer biz çevirirsek Ne olur? Doğru andan yüz çevirince yüzümüz şeytana döner. Yani Allah öyle buyuruyordu. Kim rahmanın zikrinden yüz çevirirse ona bir şeytan musallat ederiz. O onun karimi olur, ona bağlanır. Ters tarafa gider ama doğru yolda hidayette olduğunu izah eder. Şeytana arkadaş olmuş. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam Mütakiler benim ehli beytimdendir. Mütaki olmak kolay bir şey değildir. Basit bir şey değildir. Önce aklını kullanması gerekir. Sorumluluğunu kabul etmesi gerekir. Sonra sorumluluğunu yerine getirmek için Allah yoluna girmesi gerekir. Allah yoluna demek Kur'an'ın yoluna girmesi gerekir yani. Sünnet deyince Hadis deyince neyi anlamak gerekir? Hadis Kur'an'ın tefsiridir. Sünnet Kur'an'ın beyanıdır. Sünnet Resulullah Efendimiz'in yaptığı değil midir? Evet. O bütün hayatı boyunca Allah'ın ayetlerini okuyup öğretmemiş midir? Sünnet budur. En büyük sünnet budur. Eğer sünnet arıyorsak başka sünnet aramayalım. Allah'ın vahyini beyan etmiş anlatmış, üzerinde göstermiş, talim ettirmiştir. Yani birinin kitabı olmadan dini olmaz. Biri ben Allah'ı seviyorum diyorsa, bunun ölçüsü nedir? Allah'ın sözünü, kelamını ne kadar seviyor? Ölçüsü budur. Allah'ın kelamını ne kadar dinliyor? Anlamaya çalışıyor ölçüsü budur. Zorlamıştım daha önce. Resulullah Efendimiz buyuruyordu. Allah her peygambere bir mucize vermiştir. Zamanıyla, mekanıyla ölçülü, kayıtlı bir mucize vermiştir. Allah'ın bana verdiği mücize, kıyamete kadar hükmü geçerli olan bir mucizedir. Bu Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Onlar mücize istiyorlar. Mücize olarak Allah'ın bu kitabı indirmiş olması, bu kitabın mücize olması yetmez mi? Buyurdu. Nasıl bir mücizedir? Müşrik birini alıyor, gökteki yıldızlar mesafesindeki sahabe yapıyor. Bunu yapan Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ama bunu ona kazandıran şey nedir? Takvasidir, müttaki oluşudur. Sorumluluğunu kabul etmiş olmasıydır. Eğer mucize elimizde ise mutlaka bizim üzerimizde de mucizesi gerçekleşmelidir. Nasıl? Bizi de ne zaman Allah'a dost yaptıysa, Allah'a yakın yaptıysa, bu zamandaki, bu çardaki sahabı gibi yaptıysa işte Kur'an'ın mucizesi senin üzerinde gerçekleşti. Sen Kur'an'ı okudun, sen Kur'an'ı dinledin, sen Kur'an'ı anladın. Sen Kur'an'a iman ettin. Kur'an'ı ahlaka dönüştürdün. Amele dönüştürdün. Sen canlı Kur'an oldun. Sen Resulullah Efendimiz'e benzedin. Onun ahlaki Kur'an'dı. En güzel ahlaka sahip oldun. Allah'ın isimlerinin tecellisine mazhar oldun. Allah'a ayna oldun, halife oldun. Allah'ın yeryüzündeki halifesi oldun. Hazreti insan oldun. Bunu yapan nedir? Allah'ın kitabı Kur'an. O bunu yapıyor da bütün mesele senin Kur'an'a karşı takvali olmandır. Yani ona karşı sorumluluğunu kabul etmendir. O sorumluluğunu yerine getirmeye çalışmandır. Bunu yaptığında ne yapar Allah? O mucizeyi üzerinde gösterir. Allah'ın kelamıdır. Mucizeyi göstermez mi? Allah mücize dediyse, mücize değil midir? Eğer böyle olmadıysa, o zaman bizim Kur'an ile, Allah'ın kelamıyla bir ilgimiz, alakamız olmamış demektir. Onu ciddiye almadık demektir. Yani ona karşı takvali olamadık demektir. Allah ayet-i kerimede buyuruyor. Ve nefsini ve ma Allah yemin ediyor nefse ve onu tasviye edene, düzenleyene yemin olsun andolsun ki dedi Allah insanı anlatıyor. felemaha fucureha ve ona nefse fucurunu da takvasını da ilham ettik ilham edene yemin olsun ne demek nefsi öyle bir halde yarattık ki güzel nedir, çirkin nedir onu bilir ona onu ilham ettik onu onunla yoğurduk onun için her insan hiçbir bilgiye sahip olmasa da doğru nedir, yanlış nedir bunu biliyor sorumluluk nedir, sorumsuzluk nedir bunu anlar pucur, sorumsuzluk takva, sorumluluk Kendisi için doğru nedir, yanlış nedir? Herkes bunu bilir. Allah bunu yaratırken ona vermiş. Neye karşı kullanması gerekir? Allah'ın vahyine karşı, ayetlerine karşı bunu kullanması gerekir. Bu sorumluluğu, bu takvayı. <gülüyor> قَدْ اَفْلَهَا مَنْ Kim temizlenirse, kötü düşünceler, kötü fikirler, Kötü amelden, kötü halden, şirkten temizlenirse o felaha erer, kurtuluşa erer, saadete erer. Ve kadhabe men besaha. Kim de yanlışı kabul ederse o da hısrana uğrar. Kadhabe <gülüyor> o söner. Ondaki iman nuru söner. Ondaki Allah'ın ona nefrettiği o ruh söner. Yani ya takva sahibi olur ya fucur sahibi. Takva sahibi olursa en büyük saadete erer. Eğer takva sahibi olmazsa fucur ehli olur, facir olur. Bu durumda da o söner dedi. Ona nefrettiğimiz o ruh ona yüklediğimiz o emanet onda söner dedi. Sönünce ne olur? Sönünce şeytana arkadaş olur. Sönünce aklı çalışmaz olur. Allah'ın rahmini anlamaz olur. Ciddiye almaz olur. İnsanlığını kaybeder. Kullun yameli ala şakile De ki herkes şekillendiği gibi hareket eder amel işler. Şekillendiği gibi. Bir, Allah'ın şekillendirmesi vardır. Bir de kulun kendi kendini şekillendirmesi vardır. İki türlü şekillenme. Allah insanı İslam fıtratı üzere yaratmıştı. En güzel surette, en güzel kulanda yaratmıştı. Sonra insan kendini başka türlü şekillendirir. Neyle şekillendiriyor? Bilgiyle öylemle aklını kullanıp kendini şekillendiriyor. Yani ben şöyle olmalıyım, ben böyle olmalıyım derken birilerini kendine örnek alır, gördüklerini, bildiklerini, anladıklarını kendine örnek alıp kendi gönül alemini şekillendirir. Şekillendirince ne olur? Nasıl şekillenmişse ameli de öyle olur dedi kendi şekillenmesine göre ne yapar anal işler dedi. Eğer biri kendini şekillendirirken bu göre şekillendirirse ne olur? Hazreti insan, en yüksek makamdaki insan, Peygamberlere benzeyen Hazreti insan olur. Bunun dışında kendisine peygamberini değil de, peygamberleri değil de başkalarını kendisine ölçü olarak, örnek olarak almışsa kendini, gönlünü ona göre, onlara göre şekillendirmiş olur ki o zaman da en fazla onların kazandığını kazanır. تَرَّبُّكُمْ اَعْلَنُوا بِمَنْهُوَ ehda سَب۪يلًا Bununla beraber buyurdu. herkes kendini doğru yolda zannediyor. Kim kendini nasıl şekillendirirse şekillendirsin, doğru şekillendirdiğini zanneder, kendini doğru yolda da zannediyor. Ama doğru yolda olanı Allah bilir dedi. Kim Allah'ın yolundaysa, Allah'a göre kendini şekillendirmişse o doğru yoldadır. O Allah'ın yolundadır. Gerisi, gerisi yanlış yolda. O kendini doğru yolda zannetse de o gene yanlış yoldadır dedi. Çünkü bu bir anlık bir şey değildir. Amel işlerken gönül alemi nasıl şekillenmişse ona göre yaşar, ona göre amel işler, ona göre de manevi olarak şekillenmeye da devam eder. Ya Hazreti insan olarak şekillenir, Allah'a dost olarak şekillenir, ya da şeytana dost olarak şekillenir. Haberi bile olmaz. Vellezine <Gülüyor> tevdev Hidayete edenler zadahu huda Allah onların hidayetini arttırır ve atahum Allah onlara takvalarının karşılığını vermiştir. Hidayete edenler hidayetlerini arttırırlar. Allah onların hidayetini arttırır. Bu neyin karşılığıdır? Onlara takvalarının karşılığıdır. Allah'a karşı sorumluluklarını kabul edip yerine getirmelerinin karşılığıdır. Buyurdu. İnne ledine kalu Rabbu Allah. O kimseler ki Rabbimiz Allah'tır derler. Sıms <Sessizlik> teka Sonra istikamet üzere olurlar. Dost doğru yol üzere olurlar. Allah'ın gösterdiği peygamberinin yürüdüğü yol üzere olurlar. تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِيْكَ Onların üzerine melekler iner. Bir de melekler iniyormuş. Kim? Rabbim Allah'tır deyip istikamet üzere, Allah'ın yolunda yürüyenlerin üzerine melekler inermiş. Ne diyor onlara melekler? اَلَّا تَخَافُ وَلَا تَحْزَنُوا Korkmayın ve mahzun olmayın. Ne geçmişte yaptıklarınızdan dolayı korkun, endişe edin Ne de üzülün, üzülmeyin. Ebşiru bil cennetilleti Allah'ın size vaat ettiği cennetle müjdelen. Nerede cennet? Cennet olması gerekir ki onlar sevinsin. Hangi cennet? Bu müjde dünyadaki müjdeydi. Ahirette olunca, ahiretteki cennet dünyada olunca dünyadaki cennettir bu. Dünyadaki cennet insanın gönlüdür. Gönlü. Eğer bir gönül imanla dolmuşsa, Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle dolmuşsa, Rabbini istiyorsa, Allah'ın güzelliği oraya tecelli etmişse, isimleri tecelli etmişse, o insan canlı Kur'an olmuşsa, gerektiğinde merhamet ediyor af ediyor, ikram ediyor hatayı kusuru örtüyor yani Allah'ın isimleri üzerinde tecelli etmişse gönlünde tecelli etmişse bu gönül cennete dönmüş bir gönüldür herkes gönlünün cennet olup olmadığını bilir melekler bir de bu müjdeyi onlara veriyormuş bu müjde olduğu gibidir yalnız melekler müjdeyi verirken Allah söylüyor o demek ki hem melekleri görür hem de onun müjdesini, meleklerin müjdesini alır. Bu bir seferlik bir müjde de değildir. Belki buna her anda müjde demek daha doğrudur. Ya beni Adem Ey Adem'in çocukları Ey Adem oğulları, Ey insanlar İmmâ ye etiyemmekum Resulün minkum Size sizin içinizden bir Resul geldiğinde Yakusu ne aliyukum Size ayetlerimi okuduğunda, ayetlerimdeki hikmetleri anlattıklarında, demenin teqa ve esleh kim takva sahibi olur, o ayetlerime karşı sorumluluğunu kabul eder ve esleh kendini ıslah ederse, ayetlerime göre kendini düzeltirse aleyhim Onlar için ne bir korku ne de bir mahzun olma vardır. Ne dünyada ne ahirette. Kul Allah ile beraber olunca dünyası da cennet, ahireti de cennettir. Allah'tan ayrı olduğunda dünyası da cehennem, ahireti de cehennemdir. Ayetler devam ediyor. وَالَّذ۪ينَ كَزَّبُوا بِعَيَات۪ينَ O kimseler ki ayetlerimizi yalanladılar. Yani tamam tamam dediler, kabul ediyoruz dediler. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Ama dediler, ama dediyse yalanladı. İnkar etmek başka şey, yalanlamak başka şey. Yalanlamak, kabul ediyorum deyip gerekeni yapmamak ya da hiç işitmemiş gibi yapmak yalanlamaktır. وَسْتَقْبَرُوا enha ayetlerimizi kibirlerine yediremediler ayetlerimizde uymayı kibirlerine yediremediler ulaike eshabunlar hum fiha halidun onlar cehennem ehlidir ateş ehlidir onlar orada ebedi olarak kalacaklardır evet, ateş eshabi kendileri ateştir zaten ateşin arkadaşları çünkü gönüllerinde ateş var Cehennem var. Ayet devam ediyor. فَمَنْ اَزْلَلُوا مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Allah'a karşı yalan iftira atandan daha zalim kim vardır? Allah'a karşı iftira atıp yalan söyleyenden daha zalim kim vardır? Nasıl yalan at iftira atıyor yalan yere? Allah söylemediği halde Allah böyle söylemiş diyor. Yani o ayet değilse onu Allah'a isnat ettiyse Allah'a iftira attı. Allah ondan daha zalim kim vardır dedi. Ey kezdebe bir ayetiyi ya da onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim vardır? Kime zulmediyor? Kendisine zulmediyor. Ayetleri yalan sayınca, ciddiye almayınca, Rabbini dinlemeyince, bunu Rabbim bana söylüyor." demeyince yalan saydığı demektir. En büyük zulmü kendisine yapıyor. Kendini, kendisini yaratan Rabbinden mahrum ediyor demektir. اُلَيْكَ يَلَالُهُمْ نَسِبُهُمْ minel kitab. Onlara kitapta yazdığımız, takdir ettiğimiz nasipleri gelecek. Yani rızık olarak, dünyalık olarak onlara neyi takdir etmiş, neyi nasip etmişsek, o onlara erişecek buyurdu. Hatta اِذَا جَأَتْهُمْ Rusuluna, onlara elçilerimiz, resullerimiz gelinceye kadar hangi elçiler ruhları alan elçiler, Azrail ve onlar beraber olan melekler, yete evet, onların ruhlarını vefat ettirmeye geldikleri zaman, kalı ey ne min dunillah. onlara meleklerimiz, o elçilerimiz onlara diyecekler ki, nerede o Allah'tan başka kendilerini ilah saydıklarınız? Allah'ı ilah olarak kabul etmediğinize göre, Allah'ın ayetlerini dinlemediğinize göre, kimi dinlemişseniz, o sizin ilahlarınızdı. Nerede onlar? Hani onlar Allah'tan daha doğru, daha haklı söylemişlerdi ya. Nerede onlar? Kalû Delü onlar derler ki, onlar bizden kayboldu, yani bize herhangi bir faydaları olmadı. Ve şehidi Ala en en mehum kanu kafirin. Onlar kendi nefisleri aleyhine şahitlik yaparlar ki, onlar kesinlikle kafir olmuşlardır. Kad dıhlu fi amam kadhlu min kavlikum min el cin ve el ins Onlara denir ki sizden önce geçmiş olan insan ve cin kafirlerle de beraber ateşe girin denir onlara Kum dama dakhala ummetun Onlardan her ümmet, her kavim ateşe girdiğinde lanet, uchteha, kendi kardeşlerine lanet ederler. Cehenneme gidenler kendi kardeşlerine, arkadaşlarına beraber olduklarına lanet ederler. Hatta ida iddara fiha cemia. Ne zaman ki hepsi o cehennemde bir araya gelip toplandılar. قَالَقْ اُخْرَاهُمْ لِي Sonrakiler, sonra gelenler o öncekiler için derler ki رَدَّنَا <gülüyor> هَاُلَائِ Rabbimiz bunlar bizi saptırdı derler. Biz bunlara uyduk onun için. Bunlar bizi delalete düşürdü. Bunlar cehenneme gelmemişe sebep oldu derler. Ve atiim azabın diğfen minenlar. Onlara bu ateşten iki kat azap ver derler. Qale nikulid diğf. Velakin la Allah buyurur ki merak etmeyin. hepimizde iki kat azap vardır. Çünkü sonra gelenler de size uydular. Siz de iki kat azabı hak ettiniz. Ama siz bunu bilmiyordunuz. Bunu farkında değildiniz. وَقَالَتْ اُلٰهُمْ لِي اُخْرَهُمْ O öncekiler de sonrakiler için derler ki فَنَكَانَ lakum aleyna min فَرْلِ Öncekiler, sonrakiler için söylüyorlar. Siz diyor, sizin bizim üzerimizde bir faziletiniz yok, bir üstünlüğünüz yok. Yani siz bizi böyle bizim için iki kat azap istiyorsunuz. Siz de biz aynıyız. Gazouh azap siz de azabı tattın. Bima kuntum Sizin de tattığınız bu azap sizin yaptıklarınızdan dolayıydı. Herkes yaptıklarından dolayı rehindir bu Allah. Eğer cenneti kazanmışsa cennet, cehennemi kazanmışsa cehennem. Son ayet: İnnellezîne kezzebû bi ayatina. o kimseler ki bizim ayetlerimizi yalanladılar, yalan saydılar ve stekberû anha ayetlerimize karşı kibirlendiler, büyüklendiler. Yani bu bana lazım değil, bu olmasa da olur. Ben bu ayeti anlamasam da olur dediklerinden dolayı büyüklenmişlerdir. Lâ Onlara gök kapıları açılmayacaktır. Gökte kapılar var. Cennete gitmek için göğün kapılarından geçmek gerekiyor. Onlara göklerin kapıları açılmayacak buyurdu. Niye? Ayetlerimizi yalanladıkları, kibirlendikleri için. Ve cennete. Onlar cennete giremezler. Hatta gelecek cemalüfî sembil kıyat. Böyle inenin geçmedikçe cennete giremezler. Ve kezal için ke ezil mücridim. İşte mücrimleri cürüm işlemiş olanları, Allah'a karşı suslu olanları, kafirler de, münafıklar değil, müşrikler de mücridler. Mücrim, cürüm, suç demektir. Mücrim, suçlu demektir. Niye suçludur? Allah'ın ayetlerini yalan saymış ve kibirlenmiş. bu. Cennete giremez dedi. Niye Allah deve iğnenin deliğinden geçinceye kadar dedi? Bu mümkün değil dedi zaten böyle bir şey. Çünkü onlar cennete gideceğini umuyorlar. Böyle bir umutları var kafir olsa, müşrik olsa, münafık olsa böyle bir ümidi olmaz. Ama ayetleri yalanlamış farkında değil. Haberi yok. Ayetlere karşı kibirlenmiş haberi yok. Allah da hadi geç geçebilirsen diyor Bahay. Deve iğrenin deliğinden geçsin sen de geçersin buradan. Ama gök kapıları onlara açılmaz dedi. Böyle yaptıkları için. Mutlaka bu konuda bir eksigimiz var ki ben bunu anlatmaya çalıştım böyle. Allah'ın vahyini anlamak için mutlaka bir çabamızın, gayretimizin olması gerekir. Herkes kendini biliyor, durumunu biliyor, ilmini biliyor. O dinleme, anlama ya da ezberleme halini biliyor. Olur ki biri gerçekten okuyamayabilir. Ne yapması lazım? Dinlemesi lazım. Bu çok istisnai bir durumdur. Yani gücümüzün yettiği kadarıyla Rabbimizin kelamını baştan sona ya okuyacağız ya da dinleyeceğiz. Bir sefer değil, birkaç sefer. Öyle ki Kur'an'ın bütünü hakkında söz söyleyebilelim. O bizim için elimizde bir ölçü olmuş olsun. Yani biri bir şey söylediğinde bu Kur'an'a uyuyor mu, uymuyor mu deneyimizde bir bilgimiz olsun. Olmalıdır. Bu bütün hayatımız boyunca bize lazım olan şeydir. Eğer biri böyle yaparsa her anda Allah ile beraber olmuş olur. Allah'ın hesabını yapmış olur. Takva sahibi olmuş olur. Allah'a karşı, Allah'ın vahyine karşı sorumluluğunu kabul etmiş ve yerine getirmiş olur. Yoksa yoksa Allah'a karşı, vahyine karşı kendisine karşı ahiretine karşı takva sahibi olmuş olmaz ciddiye almamış olur yalanlamış olur, yalanlanmış, inkar etmemiş ama yalanlamış olur yani doğrudur, kabul ediyorum bu Allah kelamıdır, böyle yapmak lazım ama bir şey yapamıyorum, yapmıyorum neyi yapabildin, ne kadar yapabildin mesela. Allah karşı sorumluluğunu yerine getirmeye çalışmalıdır. Hani anlatılıyor, Hz. İbrahim ateşe atılırken, küçük bir hayvan, ağzına bile su almış, Nemrud'un ateşine doğru gidiyor, biri soruyor, nereye gidiyorsun? Nemrud'un ateşini söndürmeye gidiyorum diyor. Neyle? Ağzındaki suyla. Senin ağzındaki suyla bu söner mi? Yok demiş. Sönmeyeceğini biliyorum. Ama Allah bilsin ki ben de İbrahim'in yanındayım. Biliyorum. Ağzındaki suyla sure sönmez. Ama Allah bilsin ki ben de onun, İbrahim'in, onun Halil'in, dostunun yanındayım. Allah beni böyle bilsin. Onun yolundayım. Allah bizi yolunda görmek istiyor. Mesele gücümüzü saf etmek. Sadece kendimiz için değil. Onun yolunda aynı şekilde insanları da takvaya davet etmek lazım. Sorumluluğu almaya davet etmek lazım. Ya sorumluluğu kabul eder, alırız. Ya da kabul etmez, reddederiz. İkisinden biridir. Orta bir yol yok yani. Yapamadım, edemedim, beceremedim, yok. Gücün neye yetiyor, ne kadar yetiyorsa onu mutlaka yerine getirmeye çalışmam lazım. Allah'ın kelamını okumada, dinlemede, anlamada, anlatmada, onu kendine ölçü yapmada, hayatını Kur'an ile, Allah'ın kelamı ile yaşamada, Kur'an'a bölünmede, canlı Kur'an olmada, çabanın gayretini sarf etmen lazım. Bu hepimiz için böyledir. Ne buyuruyor bu ayet Hidayet Allah'ın hidayetidir. Kim bunun dışında bir hidayet ararsa hidayeti bulamaz dedi. Allah kime hidayet vermemişse o delalettedir dedi. Hidayet Zalikel kitabullah reybe fi hüden bil Bu Kitap hidayettir. Kur'an hidayettir. Allah'ın yoludur. Eğer Kur'an'ı kabul edersek Allah'ın hidayetini kabul etmiş oluruz. Kabul etmezsek Allah'ın hidayetini kabul etmemiş oluruz. Birilerini kendimize hidayetçi kabul etmiş oluruz. Eğer o birileri Allah'ın hidayetiyle hidayete ermemişse delalete düştük demektir. Onun için ölçünün bizim elimizde olması gerekir. Kendimiz için de aynı şeyi söylüyoruz. Allah'ın vahyinden başka herhangi bir şeyi söylemekten Allah'a sığınıyoruz. Din olarak, doğru olarak, hakikat olarak, hak olarak, hangi konuda olursa olsun mutlaka Allah ne söylemişse onu söyleriz. Eğer bir eksiklik olursa, bir yanlışlık olursa o bize aittir. Bu durumda kardeşlerimiz onu almayacak, almamalıydır. Eğer Kur'an'ın dışında bir şey söylersek kesinlikle kabul etmeyin. Ben de onu söylediğimi kabul etmiyorum zaten. Nasıl ki Resulü Efendimiz aleyhissalatü vesselam benden bir söz nakledildiğinde onu Kur'an'ın ölçüsüne vurun. Tutuyorsa bana aittir, al. Tutmuyorsa bana ait değil, onu reddedin dedik. Aynıisini söylüyoruz. Kimse Kur'an'ın dışında bize herhangi bir şeyi isnat edemez. Ederse onu reddediyoruz. O yalan söylüyor. Bir hata olursa o hata bana aittir. Siz o hatayı uymayın diyorum. Allah hepimizi gerçek manada Kur'an'a iman edenlerden eylesin Kur'an'ı Hidayet kitabı olarak kabul edenlerden eylesin Amin. Allah hepimizi Kur'an'a karşı Takva sahibi eylesin Amin. Sorumluluğunu kabul edip Yerine getirmeye çalışanlardan eylesin Allah'ın kitabını Muhacir bırakanlardan eylemesin Allah'ın kitabını Önüne alanlardan eylesin Allah'ın kitabını arkasına atanlardan Eylemesin Amin. Allah'ın ayetlerini Allah'a iftira atarak yalan canlardan Amin. Allah adına konuşur, konuşurken Allah'ın vahyinin dışında bir şey söyleyenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi zalimlerden, kendisine zulmedenlerden eylemesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.